Güney balinasının yaman gücünü ve zaman zaman gösterdiği hainliği anlatmak için kendi bildiğim birçok örnek daha verebilirim. Yalnız sandalları gemiye sürmekle kalmayıp gemiyi bile kovaladığını ve güverteden boyuna atılan zıpkınlara uzun süre dayandığını gördük birçok kez. İngiliz gemisi Posey Hall bu konuda bir hayli bilgi edinmiştir. Balinanın gücüne gelince şunu söyleyeyim. Rüzgarsız havada zıpkınlanmış bir balinanın ipleri gemiye bağlı olarak arabaya koşulmuş bir at gibi koca tekneyi çektiği olmuştur. Şunu da ekleyeyim. Birkaç kez gördük ki zıpkınlanmış bir güney balinası kendini toparlama fırsatını buldu mu kör bir öfkeyle değil düşmanlarını yok etmek isteğiyle bile bile saldırır. Huyunu çok iyi belli eden bir hali de şudur. Kovalanan güney balinası ara sıra çenesini açar ve birkaç dakika korkunç dişlerini gösterir. Daha çok söyleyecek şey var ama önemli bir tek örnek verip bitireceğim. Bu yaman ve anlamlı örnek size gösterecek ki zamanımızda görülmüş başka olaylar, bu kitabın anlattığı en olmayacak olayı desteklemekle kalmıyor. Bu harikaların, bütün harikalar gibi eski çağlarda olanların bir yenilemesinden başka bir şey olmadığını kanıtlıyor. Milyonuncu kez Hazreti Süleyman'a gene hak vermek gerekiyor. Güneşin altında sahiden yeni hiçbir şey, yoktur. İsa'dan sonra 10. yüzyılda Üstinianus imparator ve Belisarius general olduğu sıralarda Konstantinopolis'te yani bugünkü İstanbul'da Prokopios adında bir Hristiyan yargıç yaşıyordu. Çoğumuzun bildiği gibi Prokopios kendi çağının tarihini yazmıştır ve her bakımdan eşsiz bir kitaptır bu. En yetkili kişiler, Prokopios'u bizim anlatacağımız şeyle ilgisi olmayan birkaç olay dışında, aşırılığa gitmeyen, güvenilir bir tarihçi saymışlardır. Bu kitabında Prokopios, kendisi İstanbul yargıcı olduğu sırada geçmiş bir olayı anlatır. Propontis'te yani Marmara Denizi'nde büyük bir deniz canavarı önüne çıkan gemileri 50 yıl boyunca batırdıktan sonra yakalanmıştır. Ağır başlı bir tarih kitabında anlatılan bu olaydan kolay kolay kuşku duyulmaz. Uydurulmuş olması için de hiçbir neden yok. Prokopios bunun ne biçim bir deniz canavarı olduğunu söylemiyor. Ama gemileri batırdığına göre ve daha başka nedenlerden ötürü bu canavar olsa olsa bir balinadır. Bana kalırsa da bir güney balinasıdır. Bakın niçin? Ben uzun zaman güney balinasının Akdeniz'de ve ona bağlı derin sularda hiç bulunmadığını sanmıştım. Şimdi bile bu denizlerde balinaların toplu olarak bulunmadığından belki de hiçbir zaman bulunmayacağından eminim. Oysa son araştırmalara göre yakın geçmişte Akdeniz'de tek tük balinaların varlığı kanıtlanmıştır. İnanılır bir kaynaktan öğrendiğime göre Büyük Britanya Deniz Kuvvetleri'nden Amiral Davis Berberistan kıyılarında bir balina iskeleti bulmuş. Bir savaş gemisi Çanakkale'den kolay kolay geçebildiğine göre bir balina da aynı yoldan geçip Akdeniz'den Marmara'ya girebilir. Benim bildiğime göre Marmara Denizi'nde kuzey balinasının yiyeceği olan Brit denilen nesne yoktur. Ama bu denizin dibinde güney balinasının yiyeceği yani mürekkep balıkları ya da kafadan bacaklı balıklar bulunsa gerek çünkü bu balinaların en büyükleri değilse bile bir hali kocamanları Marmara Denizi'nin yüzeyinde görülmüştür. Böylece tüm bu bilgileri derleyip toplarsanız ve bunlar üstüne biraz da kafa yorarsanız, Prokopios'un anlattığı canavarın yarım yüzyıl boyunca bir Roma İmparatorunun gemilerini batıran deniz ejderhasının bir güney balinası olabileceğine aklımız yatar. Ahab kafasındaki tek düşünceyle yanıp tutuşuyordu. Moby Dick'i yakalamaktı aklı fikri. Bu tutku uğruna yeryüzündeki tüm çıkarlarına kıymaya hazırdı. Bununla beraber yaratılışı gereği ve balina avına alışkanlığı dolayısıyla Pekuot'un seferlerindeki asıl amacı da büsbütün bir yana bırakmış değildi. Bundan ötürü olmasa bile onu ava kışkırtan başka nedenler de vardı. Belki de beyaz balinaya karşı duyduğu hınç tüm öteki güney balinalarına da yöneliyordu. Bu tek düşünceye çılgınca saplanmanın böylesini belki de fazla bulacaksınız ama ne kadar çok sayıda deniz canavarı öldürürse asıl düşmanına rastlama olanakları artıyordu sanki. Bu düşünceyi benimsemezseniz bile deliliği dışında onu işe sürecek başka nedenler de vardı. Ahab'ın asıl amacına ulaşmak için bir takım araçlar kullanması gerekti. Yeryüzündeki tüm araçlar arasında en çabuk bozulanı da İnsanlardır. Örneğin Ahab biliyordu ki Starbuck birçok bakımdan kaptanına körük körüne bağlanmış olduğu halde onun tüm ruhunu elde edememişti. Çünkü beden üstünlüğü her zaman kafa üstünlüğü de sağlamaz. Kaldı ki ruhun yanında kafa beden gibi bir şeydir olsa olsa. Ahab sürekli olarak mıknatıslı gücünü Starbuck'ın beyninde bulundurmaktaydı ki onun bedenini ve boyun eğen istemini hep elinde tutabilsin. Ama ikinci kaptanın her şeye karşın Ahab'ın amacından için için nefret ettiğini ve elinden gelse bu işe hiç katılmayacağını hatta engel olacağını biliyordu. Oysa beyaz balinaya daha uzun zaman rastlamayabilirdik. Bu uzun süre içinde Starbuck, kaptanının buyruklarına açıkça karşı koyabilirdi. Onun için Starbuck'ı ölçülü, sürekli, dikkatli bir etki altında bulundurmak gerekiyordu. Ama Ahab'ın Moby ilgili deliliğinde gösterdiği en büyük kurnazlık, bu avı saran o garip günah havasının şimdilik gizlenmesi gerektiğini kestirmiş olmasıydı. Seferin korkunçluğu bir süre arka planda, gölgede kalmalıydı. Çünkü pek az insanın yüreği sürekli bir düşünce gerginliğine dayanabilir, herkes bu gerginliği gündelik işlerle gevşetmek ister. Ahab biliyordu ki gece nöbetlerinde kaptanların ve tayfanın düşünecekleri tek şey mobidik olmamalıydı. O yabanıl tayfanın bu işi istekle ve coşkuyla benimsediği halde, Tüm denizcilerin az çok değişken huylu ve güvenilmez insanlar olduklarını da bilirdi. Denizciler durmadan değişen havalarda yaşadıkları için kendileri de kararsızdılar. Bu amaca tutkuyla bağlansalar bile bu amaç uzaklardaysa arada başka çıkarlar ve işlerle oyalanmaları gerekir ki son hamleye değin gevşemesinler. Ahab'ın önem verdiği bir şey daha vardı. Büyük coşku anlarında insan aşağılık hesapların tümünü küçümser. Ama bu coşku anları geçicidir. İnsanın sürekli davranışı çıkarını düşünmektir, diyordu Ahab. Gerçi beyaz balina vahşi gemicilerin yüreklerini sardı, yırtıcı yanlarını okşadı, içlerine bir yiğitlik tohumu attı ama keyfi için avlayacakları mobidikin yanında onların gündelik iştahlarını besleyecek şeyleri de gerek. Orta çağın haçlı seferlerindeki yüce kahramanlar bile Kudüs'ü almak için düştükleri binlerce fersah yolları aşarken boş durmuyorlardı. Bir yandan da çalıyor, çırpıyor, yan kesicilik ediyor, din uğruna türlü talanlara girişiyorlardı. İş yalnız Kudüs'ü almaya kalsaydı birçokları asıl amaçları olan bu romantik işten bıkıp vazgeçerlerdi. Bu adamların elinden para kazanmak umudunu almayalım. Evet para kazanmak umutları olmalı. Şimdi belki para umurlarında değildir ama birkaç ay geçer de metelik kazanamayacaklarını anlarlarsa para damarları kabara verir. O zaman bana Ahab'a metelik vermezler, kafa tutmaya başlarlar. Ahab'ın daha çok kendisiyle ilgili bir başka kaygısı da vardı. Duygularına kapılıp Pekuod'un yaptığı seferin asıl amacını açıklamakta belki de biraz erken davranmıştı. Şimdi anlıyordu ki bunu yapmakla gemiyi kendi keyfi için kullanan bir adam durumuna girmişti. İleride gemiciler akıllarını eser de onun buyruklarını dinlemezlerse hatta yolunu bulup geminin kumandasını zorla onun elinden alsalar bile ahlaka aykırı davranmış sayılmayacaklardı. Ahab elbette ki böyle bir suçlandırma lafının bile çıkmasından bu lafın yayılmasından sakınmak zorundaydı. Bunu ancak beyniyle, yüreğiyle, eliyle hep üstün kalmakla, tayfa arasındaki en küçük değişikliğe yakından göz kulak olmakla yapabilirdi. Bunlar ve burada uzun uzadıya açıklayamayacağım söze gelmez daha birçok nedenden ötürü Ahab, pekutun her zamanki beylik işine bağlı kalması gerektiğini anladı. Bununla da kalmayıp tüm geleneklere titizce bir saygı beslemesi, bir balina gemisi kaptanının görevini yaparken duyduğu coşkun ilgiyi göstermesi gerekiyordu. Her ne olursa olsun şimdi sık sık direk başı gözcülerine bağırıyor, gözlerini dört açmalarını, görecekleri bir yunus balığını bile haber vermelerini emrediyordu. Bu titizlik meyvasını vermekte gecikmedi. Kapalı boğucu bir öğle sonrasıydı. Gemiciler güvertede tembel tembel dolaşıyor ya da eğilip kurşun rengi suları seyrediyorlardı. Kuiku ekle, ben hiç acele etmeden sandalımız için kılıç hasırı dedikleri enli ve yassı bir yedek halat örüyorduk. Bu durgun ve uyuşuk sahne bir şeylere gebe gibiydi ve havada öyle büyülü bir dalgınlık vardı ki sessiz gemicilerin her biri eriyip görülmez birer öz varlık haline geleceklerdi neredeyse. Bu hasır örme işinde ben Kuy Kuyek'in yardımcısı, daha doğrusu uşağıydım. Ben elimi mekik gibi kullanıp uzun ipleri Kuy Kuyek'e uzatıyordum. Yan duran Kuy kılıç denilen ince, uzun ve sert tahta parçasını iplerin arasından hiç düşünmeden dalgın dalgın kaydırarak boş gözlerle sulara bakıyordu. Geminin ve denizin her bir yanını saran o garip düş havasını, kılıcın ikide bir de çıkardığı boğuk sesten başka bozan hiçbir şey yoktu. Sanki zaman tezgahının tıkırtısıydı bu ses ve ben kader tanrıçaları gibi zamanı örüyordum. Tezgahın diklemesine gergin ipleri hep aynı sesle titreşiyordu. Aralarına soktuğum enlemesine iplerle kaynaşıyordu. Bu gergin ipler kaderin değişmez örgüsü gibiydi. Bense ömrümün mekiğini kendi elimle tutup kendi alın yazımı örüyordum. Kuikue'kin sert ve kayıtsız kılıcı bir karşıdan bir yandan bir hafif bir ağır vuruşlarla örgüye son biçimini veriyordu. onun çevik ve gelişi güzel kılıcı rastlantıyı simgelese gerek diye düşündüm. Hiç de uzlaşmaz olmayan şeyler, yani rastlantı, insan istemi ve alın yazısı iç içe giriyordu böylece. Alın yazısının dikine iplerin akışı da değişmezdi hiçbir zaman ama bu iplerin arasından geçen insan isteminin mekiği onları zorluyordu her titri işte. Ve sonunda rastlantı alın yazısının ve isteminin sınırları içinde örgüye son biçimini veriyordu. Biz böyle örüp dururken ötelerden bir ses duyar gibi oldum. Öyle garip, öyle uzun, öyle yabanıl ve öyle uyumlu bir ses ki, irkildim. İnsan isteminin yumağı elimden düştü. Yukarıdan bir kanat gibi inen bu sesin geldiği yana, bulutlara baka kaldım. Ta yukarıda, kurçetelerde, o çılgın kızıl derili taştego'yu gördüm. Heyecanla ileriye doğru eğilmiş, elini bir değnek gibi uzatmış, kısa aralıklarla boyuna bağırıyordu. O anda tüm denizlerde yüzlerce balina gemisinin direk başlarından böyle bağırmalar duyuluyordu belki ama hiçbir insanın ciğeri kızıl derili Taştego'nun çıkardığı o eşsiz, o uyumlu sesi çıkaramazdı. Havada asılı gibi duran, neredeyse üstümüzde uçan Taştego ufku öyle coşkun bir istek ve heyecanla gözetliyordu ki, kaderin karanlıklarını seyreden, yabanıl haykırışlarla gördüklerini insanlara bildiren bir peygamber, bir çahin gibiydi fışkırıyor, şurada, şurada, şurada, fışkırıyor, fışkırıyor, nerede, rüzgar altında iki mil kadar uzakta, sürüyle, bir anda gemide herkes harekete geçti, güney balinası saatin tiktakları kadar değişmez ve güvenilir bir düzenle su fışkırtır, balina avcıları güney balinasını bu özelliği sayesinde öteki balinalardan ayırır, Taştego'nun kuyrukları görünüyor işte diye bağırmasıyla balinalar yok oldu, ahap, Çabuk kamarot diye seslendi. Saate bak, saate! Hamur surat aşağı koştu saate baktı ve kaç olduğunu Ahab'a dakikası dakikasına söyledi. Şimdi gemi rüzgarlardan yana döndü ve tatlı tatlı ilerlemeye başladı.